Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir.